Elende boyla. I sunan Mustafa Birgi. www.mbirgin.com Mesaj özel bölüm olarak tasarlanmıştı. Ancak baktık ki önemli bölümün bu ayki bölümünün vakti yakın. <gülüyor> Hal böyle olunca elimizdeki taşı birçok kuşu hedef alacak şekilde değerlendirmek en iyisiydi. Ve <gülüyor> buyurun. Merhaba değerli dinleyenler. Yine yeni bir sesli mesaj özel bölümde sürpriz paket kod adıyla oluşturmaya çalıştığımız bir sesli mesaj özel bölümle huzurlarınızdayız. Hepiniz hoş geldiniz. İlerleyen dakikalarda hızımı alabilmem için biraz ön bilgi sunacağım şimdi. <gülüyor> Ardından böyle yavaş yavaş vitesi arttıracağım. <gülüyor> Bugün uyandım. İşte baktım yiyecek bir şey yok. iki tane domates var evde. Hmm, zaten gidip bir şeyler almayı düşünüyordum. Ama nedir bilgisayarın karşına bir oturmuşum dalmışım epey bir vakit geçmiş sonra neyse yarın alsam da olur ee, dedim yarın gitsem de olur anlamında gittim mutfağa işte bir şeyler yiyeceğim baktım bir çeyrek ekmek var başka yok <gülüyor> iki domates bir çeyrek ekmek ee, çeyrek ekmeği yedim yeter mi diye baktım yetmedi <gülüyor> kesmedi beni ekmek yapma makinemi hatırladım Epeydir ee, bu yönünü kullanmıyorum <gülüyor> dedim ki, hadi bana ekmek yapsın. <gülüyor> i̇şte ben malzemeleri koydum, ekmek yapma işlemini başlattım. Benim telefon çaldı. Bir arkadaş, Aa, hatırladım dün aramıştı. İşte Ankara'ya gelecekti. Kendisi Bursa'da e, ikamet ediyor, tiyatrocu bir arkadaş. İşte işleri var, Konya'dan tanışıyoruz böyle olunca kaçınılmazdı benim alışveriş yapmaya gitmem. Neden? Çünkü evde battaniye bir tane var. <gülüyor> Yorgam hiç yok. Yani her halükarda bir battaniye almam lazımdı. Ama öncesi var. Yani asıl olayımız, sürpriz paketimiz bu. Sabah işte hata dün, dün bir mesaj geldi bana, cep mesaj, ee, <gülüyor> bana Zesar'ı tarafından bir kargo gönderilmiş, ee, paketiniz yola çıkmıştır, işte bir gün içerisinde size ulaştırılacaktır mesajını aldım. Tabi hiçbir bilgim yok, Zesar'ı da daha önce öyle bir şeyden bahsetmedi, sürpriz olsun istiyordu galiba. İşte ben sabah uyandım, telefonumu kontrol ettim ama şarjı bitmişti. Dolayısıyla aranmışsam kapalıydı. Yarı uykulu haldeyken zilin sesini duyar gibi oldum. Kalktım, açtım kapıyı ama kimse yoktu. <gülüyor> ee, belki kargoculardır dedim. Her neyse dedim zaten bana şey yapmamıştı zesarı, haber vermemişti paket ona geri dönse de olur <gülüyor> yani doğrusu zaten kabul etmeme gibi bir hakkım da var o paketi neden çünkü e, Zezariye Cengaver'in kampanyasından hasıl olan e, payını e, ödülünü ulaştırmak isterken ondan adres istemiştim de vermemişti. <gülüyor> ee, hal böyle olunca yani onun bana bir şey göndermesi halinde benim kabul etmemem gayet olası yani normal. <gülüyor> ama ne bileyim nereden buldu benim adresi? Ben hani e, internette, sitede falan benim adresim yok. Çok çok telefonu bir yerlerden bulabilir belki ama. Adresi bir yerlere yazdığımı hatırlamıyorum. Hemen ilk şüphelendiğim kişi BNM oldu. <gülüyor> <gülüyor> BNM geldi aklıma. İşte Almanya'dan kargolar bana geldi. İşte paket bana geldi. Çikolatalar ben buradan dağıtımını yapıyorum. BNM şey demişti. İşte adresini vermeyince zesarı. Ya dert etme dedim e bir gün Şey yap dedi sen onları bana gönder <gülüyor> <gülüyor> Yiyecek diye falan düşündüm tabi ilk etapta hmm falan dedim <gülüyor> Ne şaka yapıyorum tabi <gülüyor> Bana gönder ilerleyen günlerde onunla buluşma durumumuz söz konusu demişti BNM İyi, yani şey de olur demiştik Kargo masrafından da kurtulmuş olurum <gülüyor> Ayrıca <gülüyor> Ayrıca göndermekten iyidir tabi <gülüyor> Her neyse işte e, Beynimi gönderdim Aradan günler geçti Beynimi şey yapamamış izi, e, Buluşamamış Zesarı ile Zesarı razı Olmamış buluşmaya. <gülüyor> yani şey razı olmamış demeyim de. Yani şartlar el vermiyormuş ya. <gülüyor> Buluşma gerçekleşmemiş. Hal böyle olunca benim de yazık. Beni bilgilendirmek zorunda hissetmiş kendini. Anlattığı bir şey var. İşte aradan zaman geçti, epey bir zaman. Birkaç gün önce BNM e, işte e, paketi Zesar'ın payını kendisine ulaştırdığını söyledi bana mail olarak gönderdi. Bilmiyorum tabii buluştular da mı gönderdi yoksa Zesar'ı sadece adresini vermekle niyetinde ona o ona gönderdi. Bilemiyorum orasını. <gülüyor> Her ne halise işte bu yüzdendir ki BNM'den şüphelendim. Dedim vermişse vermişse Zesari'ye adresimi o vermiştir. <gülüyor> şey yani adresimi vermesi çok dert değil aslında. Ama sorun şu ki Zesari'nin ne göndereceği? Sürpriz. Söylemiyor da anlatacağım birazdan. Yani şey de yapar siteden türlü türlü noktalardan benden alacağı vardır. Ona çatmışlığımız vardır. Yani intikam hırsı bürümüştür belki onu. Ne bileyim kötü bir sürpriz de bekliyor olabilir bizi. İşte kargoyu bekliyorum ben işte içe de. Hani yine de tabii temkini elden bırakmıyoruz. Hani ee, havaya mı uçacak <gülüyor> Başka yere mi konacağım? Onu, onu şey yapıyorum yani. Hani bir çözüm. Nasıl bulurum? <gülüyor> onu şey yapıyorum yani. Düşünüyorum <gülüyor> işte. Şey. Ve, ve ikindi suları hatta daha ötesi işte akşama yakın vakitlerde cep telefonum çaldı. Bir bayan zarif sesli bir bayan Teşekkür ederim dedi. Aa dedim nasıl yani neden dedim? <gülüyor> e, i̇şte gönderdiğiniz kitap ve çikolata için falan dedi. Zesarı mısınız siz dedim. <gülüyor> Zesarımış yani. Hani siteden kendini tanıttığı kadarıyla işte 20'nin altında yaşı falan öyle diyor bize. Ses öyle değil. Yani 20'nin altında ses.'' Böyle olunca işte üzerine yürüdüm bu noktada ve 20'nin üzerinde olduğunu <gülüyor> itiraf ettirdim yani. Söyleyin dedim paketin içerisinde ne var dedim. Söylemedi, söylemedi. Sürpriz abi dedi. İyi dedim. Hadi öyle olsun bakalım dedim. Yani e, sürpriz denildiğinde genelde iyi şeyler gelir aklınıza ama seslerden <gülüyor> gelecek bir sürpriz iyi olmayabilir yani. Şey işte <gülüyor> <gülüyor> işte şey dedi kargo sizin evinize gelmiş sizi bulamamış dedi not bırakmış işte sizi şubede bekliyormuş gidin oradan alın dedi bana baktım vakit biraz geç olmuş ya bir de bilgisayardan kopmak istemiyorum onunla uğraşıyorum falan işte her neyse yarın alırım dedim Aa, ama yarın pazar o zaman Pazartesi kaldır dedim. Çok dert değil. Hani çok meraklı olmak bazen insanın başına dert açabiliyor. O yüzden dedim kendi kendimi tutacağım. Merak etmeyeceğim ve sabredeceğim. Pazartesi oraya uğrayacağım zaten. Ee, uğramışken onu da alırım dedim. Onun için özel gitmeyeyim dedim. Yani. ama nedir ama nedir işte bizim tiyatrocu arkadaş telefon etti Mustafa neredesin evde misin dedi ah dedim Erdal sen unuttum ha tabii evdeyim dedim işte o zaman şey yapamam senle Sincan'da buluşalım dedim ben de oradan bir organ alayım en azından dedim o orada yemek yiyelim dedim o öyle eve geçelim dedim <gülüyor> o da Ta, şey dedi benim işim var ben biraz geç geleceğim dedi. Ben direkt yere geleyim falan dedi. Ya da işte ben geç geleceğim ona göre dedi. Müzik Hal böyle olunca hadi ben de dedim işte en azından yorgan almaya gitmem gerekiyordu herhalde. Hani saat 18.30'u geçmişti 19'a yakın. Belki kargoya hani umudu kesmişim. Belki uğrarım onu da alırım dedim paketi. Evde Erdal olacak dedim. Hani paketi ben değil <gülüyor> i̇şte bir vasinet bir İşte hadi bir şeye bakayım dedim kargoya bakayım. Açıkmış. O oh ne güzel dedim. Bir Allah'ım siz eve, eve gelmişsiniz de beni bulmamışsınız. ...diye söylendi dedim... ...ama ben hiçbir not bulamadım dedim... ...yani ne kapı önünde... ...ne de posta kutusunda... <gülüyor> ...ve baktım... ...kocaman bir paket... ...yani benim gönderdiğim böyle... minicik bir, bir bir çikolata... ...100 gramlık... ...onu zaten cengaver e, Almanya'dan gönderdi... ...bir e benim kitap... ...hadi o da 100 gram kadar olsun... <gülüyor> iki toplam 200 gram falan ama Zesano'nun gönderdiği paket yani 2 kilo kadar var yani. <gülüyor> Orantısız güç diye buna derler işte. <gülüyor> i̇şte paketi görünce, o kocaman paketi görünce hemen görevliye şunu sorma ihtiyacı hissettim. Ödemesi karşı taraftan yapılmış mı? <gülüyor> Hani ödemesi yapılmamışsa öyle çaktırmadan kaçmak en iyisiydi. Yani, <gülüyor> yani o kocaman paketin <gülüyor> Ödenmesi e, apayrı bir dert. Kutuyu bo şey de, boş şeyde boşta göndermiş olabilir. Sırf ben şey için o kadar masraf koyayım diye de yapar mı yapar yani. <gülüyor> Yaptığım paket şey büyük yani şey normal paket değil öyle e, hacim olarak nasıl dur bakayım genişlik olarak bir karıştan fazla e, uzunluk olarak da öyle yükseklik olarak e, bir karıştan az az <gülüyor> ölçerek şu an yanımda paket henüz açmadım Erdoğan'ı bekliyorum <gülüyor> o gelince <gülüyor> Yani doğrusu merak da etmiyor değilim hatta kargoyu aldım. Allah Allah ne var bunun içinde dedim. Niye kocaman bu falan? Teşhis etmeye çalışıyorum. Aklıma şey geldi. <gülüyor> Bir şeyden hani yemek tarifleri yapıyor ya Aperi sitede işte nedir? Sen Busek yapmıştı börek. işte ben ve Zeynep sarı talip olmuştuk. <gülüyor> Bize de gönderin demiştik de Kamer'i bitti kalmadı ki falan derim. <gülüyor> böyle olunca yoksa dedim hani e, Z çok çok canı çekti de Evde Sen bu mi yaptı? Onlardan böyle hani ben de istedim. Benim canım çekti. <gülüyor> Bana da mı gönderdi acaba dedim yani. <gülüyor> Koli ya da kutu elimde kokluyorum Hafiften hafiften börek kokuları <gülüyor> <gülüyor> Hafiften hafiften börek kokuları geliyor burnuma <gülüyor> o anda bilmiyorum börekçinin önünden de geçiyor olabilirdim bir <gülüyor> şeyden tam bilmiyorum ama para kutudan geliyor şimdi oğlan Her işte onu şeye bıraktım emanete vestiyere şeyde iş alışveriş merkezinde bir şeyler aldım yiyecek olarak bir de yorgan aldım asıl önemlisi. Hani aç yatılır ama yorgan bu havada zor yani. <gülüyor> biraz güçsü de olsa bir sürü böyle yorganın hacmi dolayısıyla güç eşyaları eve getirebildim ve onları işte koydum hemen ayaküstü bir şeyleri yedim <gülüyor> ve dedim bu özel mesajı yapayım bu ses mesaj özel bölüm sürpriz paket kodu adlı bölümü icra edeyim oluşturayım dedim ama tabi nedir paketin açılımı için şeyi bekliyoruz kimi Erdal Bey'in gelmesini bekliyor. <gülüyor> o birazdan gelecek, aradım şimdi telefonla. Yoldaymış, ee, sanırım bir yirmi saat sonra gelecek. Ben şimdi kaydı duraklatacağım. Erdal Bey gelince onu açtıracağız ve canlı yayında ne olacaksa olsun artık. <gülüyor> Yok yani şimdi börek diye umuyorum açarım böyle yanlışlıkla böyle nedir gergin halde bekleyen bir a, yay ve ucunda bir yumruk <gülüyor> <gülüyor> olabilir paket açılınca suratıma şey yapabilir yani indirir mi indirir <gülüyor> O yüzden, o yüzden Erdal ıı, şey olsun. Nedir? Ne olacak sonra? <gülüyor> o ne olsun? Erdal aynı zamanda şeyin hemşerisiymiş. Zesarının Öyle demişti bir zaman. Erdal Bey ıı, Zezar'ın ıı, sahnesinin İstanbul ıı, Zezar'ın yazısı bu. Onu er Erdal Bey'le, Erdal Göze'yle seslendirmiştik. O yanıyla da yani Erdal Bey iyi bir seçim. Yani paketi açmak anlamında açacak ıı, iyi biri yani. <gülüyor> Bu arada ben şeyden bahsedeyim birazcık. Yolda işte e, Sincan'a yetişmek için hızlı hızlı gidiyorum. E, evden çıktım işte dolmuşa bineceğim falan. İşte herhalde camiden çıkmış cemaat. E, bir abi şey dedi e, ben kulaklığı takmış vaziyetteyimle bir şeyler dinliyorum. Yolda hızlıca gidiyorum. Kardeş bir dakika falan demişti böyle. Ben durdum kulaklığı çıkardım. Buyurun dedim e, işte bir, bir dakikanızı alacağım dedi şey dedim biraz acelem var tamam fazla olmayacak dedi buyurun dinliyorum dedim şey dedi cuma günü dedi işte imam utuba değilken siz e, geldiniz diyor işte e, sünneti kaldınız imam utuba değilken şey kılınmaz dedi namaz kılınmaz dedi ben de şey dedim e, hocam dedim ben e, şafi mezhebindenim dedim aha öyle mi özür dilerim pardon dedi e, rica ederim dedim Ektim gittim. Yani aynı hani film ezebinde öyle diyebiliyorum. Ben Şafii ilmi halinde okumuştum. Peygamber Efendimizin evdaları evet. Efendim. Evdeyim. Ha şey indin mi? Tamam, bizimki K 96 tamam burayı keserim ben. <gülüyor> dur ben dur ben balkona çıkayım, ee, oradan oradan e, şey yaparım, seni yönlendireyim tamam. <gülüyor> Görüş. Evet, değerli dinleyenler ve Erdal Bey stüdyomuzda oh, Erdal Bey e... hoş geldiniz. Gelebildim ancak indim. <gülüyor> <gülüyor> i̇ndim Do diyecek. Doğrusu şöyle bir durum da var değerli dinleyenler. Nedir? Yaklaşık 10 dakikadır Erdal Bey kutuyu açmaya çalışıyor. Ben kaydı kontrol etme ihtiyacı hissettim. Döndüm bir baktım ki devam ettirmeyi unutmuş. <gülüyor> evet biz de burada Haybe Erdal Bey Haybe be, hay be espriler yapıyoruz. <gülüyor> Haybe Haybe <gülüyor> Hay be efem diye bunu değiştirsiniz siz. <gülüyor> Hay be efem. Teknoloji özürlü. Baktım, baktım Erdal Bey şey diyor. Oynamıyorum ben. <gülüyor> evet benim çok hoşuma giden bir şey değil. Lakin bu çünkü seyirciyle buluşmamız lazım bizim. Kendi aramızda yaptığımız bir şey zaten bu. Ya dedim siz provaları elli kere yaparsınız yüz kere yaparsınız. Ilk, tadın, i̇lk tadı alamazsın hiçbir zaman. <gülüyor> i̇lk tadı alamazsın çok zordur ya. Diğeri biraz yapaya girerim ama ben yine şansımı zorlayacağım. Evet, Erdal Bey. <gülüyor> Paket, Baket yarım, de, kaldı. paket yarım kaldı açamadınız, şimdi ona devam edin buyurun. İnşallah, <gülüyor> inşallah Rabbim sonunu getirecek. <gülüyor> Ha geri ki mi gönder dediniz? <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten tiyatro <gülüyor> hiç, hiç fark ettirmiyor. Evet. Şimdi hocam zesari sizin hemşehriniz evet, oluyor. Evet hemşehrimiz seslendirme yapmıştı kendilerine. Ha, ha, evet hı Evet evet evet evet. Yavaş yavaş açın sona geldik biraz hani espriler bu şekilde. <gülüyor> evet evet evet. evet ben... Şimdi hocam evet. yani ben açmadım neden? Korktunuz <gülüyor> herhalde. <gülüyor> Korktunuz herhalde. <gülüyor> Sürpriz paket sordum ne var içinde diye söylemedi Zezar'ı. Evet. Böyle olunca ee... ben dedim en iyisi şey Erdal Bey mu evet, Bence de mantıklı olan olur. İnşallah farklı bir şey, farklı bir canlı, bir haşerat, <gülüyor> bir e, bir şey çıkmaz içinden inşallah. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey çıkması yönünde. o kadar da acımasız değil diyorsunuz yani o kadar kötü bir şey yani değil aslında bakarsanız bana e, karşı bir şey benden şeyin... intikam almasını gerektiren birçok durum var var ama tabi şeydir o Dokun. inisiyatifli birisidir İnisiyatif, nedir evet. şey birisidir zarif kibar birisidir evet, evet. şey yapmaz yani bu kadar acımasız olamaz diye düşünüyorum ama tabi hani Bileme, insan oldu bilemezsin çiğ sütlenmiştir <gülüyor> Ee, bilemezsin gene de. O zaman ben bir şansımı deneyeceğim. Deneyeyim bakayım. İlk paketim. Ee, ne çıkarsa bahtına. Ben Buyur. değerli dinleyenler. Ee, şey Siz biraz ağır alın. Ben ağırdan o zaman kenarlarla oynuyorum şu anda. Gereksiz yerlerde geçerim Sen gereksiz Şu an gereksiz değil. Şimdi paketi paramparça ettim. Açmamakta... Da... <gülüyor> Ya, bakalım. Değerli dinleyenler az önce kaydedilmeyen kısım da ben Erdal Bey'i şöyle tanıttım dedim ki Hocam dedim sizin işte yazarlığınız, tiyatroculuğunuz kadar aynı zamanda paket açma yetiniz de gelişkinmiş. Evet. Öyle duyumlar aldık evet. o da tabi bozuntuya vermedi. Ben zaten 3 Öyle... e, ay paket açma kursuna gittim. <gülüyor> şey paket açma kursunu dışarıdan bitirdim ben paket <gülüyor> açma kursunu. Neden? Çünkü paket yoktu. Asla paket yoktu. Bir kursa ee, neden gitme ihtiyacı hissettin? Çünkü gerçekten yani paketler çeşit çeşit. Ha. Koli'ler var, farklı farklı böyle sarılmış e, paketler var. Bunların açılması bir uzmanlık gerektiriyor. Ben dedim ki yani evde kendi açıyorsun zaten gelen paketleri. O çok basit bir şey. Ama bir de zor olan paketler var. Onun için kesin kurs gerekiyor. Çünkü nereden tutacaksın? Bantının açılış yerleri var. Ha. Ya harap ettikten sonra bir anlamı yok ki paketi. Şey mi? Paket Siz kargoculuk edelim. mu yaptınız bir dönem? Yani o dönemde hani kimileri gelen paketi sürpriz olduğu için kabul etmediler de size mi kaldı? Siz de bomb, bomba, may, bir, bir, gibi gibi. Bir, bir, evet birkaç defa oldu. Mesela bizde arkadaşlar üniversitede bir şaka yapmışlardı. Benim orada unuttuğum çoraplarım vardı. <gülüyor> bir yıl boyunca kalan. Onları bana... ...karşı ödemeli olarak göndermişler. Ben de aldım, heyecanlandım. Yani arkadaşlar yıllar sonra böyle bir hediye göndermişti herhalde. O, o paketi açtı mesela e, manzarayı. Artık bir yıllık çorapların artık kokusunu, bayat kek kokulu çorapları... Yani e, de. ...duyunca dedim ki ben bunun o zaman uzmanlığını alayım. Paket açma uzmanlığı alayım dedim. Üç ay kursa gittim, bitiremedim kursu bitiremedim çünkü zordu yani ismi gibi paket açma kursu hayır böyle bir şey değil gerçekten çok önemli ben devam edeyim o zaman şu çok önemli paket koli bandının sarılış yerinin tam tersini yapacaksınız Öyle mi? Öyle mi? çok önemli tamam bunun tam tersi çarpı 2 mesela şimdi hemen tam tersi çarpı 2 den şurayı bir üstleri 2 ile orantılı alsak altları da faydaları ettiğimiz zaman şimdi hafta açılmazsa bakın gördünüz ben evet. şey kendiliğinden kendiliğinden vakit kendiliğinden bismillahirrahmanirrahim <gülüyor> Kendi linden, kendi linden, şöyle kendi linden. biraz uzak tutun Savlayalım bana. Mı? Bana uzak tutun faketi. Bana uzak olsun Allah yakın edersin. Döveceğim seni. Haydi bakalım. dur aa tam, tam değil bak tam üstleri iki almamışız. gene bir sıkıntı var. Şöyle bir kardeşim. Engel üstüne engel. engel. Bu Zesar'ın işi midir yoksa kargocuların mahareti mi? Kargocuların mahareti, bu... mahareti ama arkadaşlar eğer bunu iyi sarın. ...açarken insanlar zorlansın demişlerse... ...kargocunu yapacak bir şey yok. O zorlar. Zorlar diye sarma var. Zorlar. Zorlar koli paketleme tabii. O var ben biliyorum. Zorlar koli paketleme. O bayağı zorluyor insanı. Bismillahirrahmanirrahim. Buyurun ucundan tutuyoruz. Şöyle şöyle, şöyle şöyle bakın. Heyecanlı evet durumda. evet. Arapça bir yazı. Bir dakika bir dakika. Aa tam tam açamadık gene tam açıp ucunu gösterdi ucundan gösterdi ucundan gösterdi evet Arap çay mı yoksa aa Arap çayı Arap çayı Arap çayı mı bizsin de Arapça var onun çayı olun. aa ne koko koko pearl diye biliyorum sen resim ayna aya sana instagram Dates with white chocolate and almond Bildiğin şey değil. Çikolata mi? yani. Yersem. E yerim yerim. <gülüyor> Yersem yerim sanayi gibi. Şey. Çikolata. Şey bu badem değil mi? Resimdeki. Almut. Bu bu. Resimdeki e, ne diyorum? Resimdeki Almut. <gülüyor> Almut. Ha. Ne güzel. Ooo yani. yerim bakalım ben Bakalım bir bakalım önce. Bunda açılması için ayrı bir kurs var. Sen önce yemek ye de yok, sonra... Yok musun? yemek değil sadece bakacağım içerik olarak. Ne diyor? Ha, yani, Şu, Hacı Bekir logu mu <gülüyor> olabilir? Bilmiyorsun. Şoko bakın Fransız şey eee bizim Arapça da var biliyorsun. Ya büyük büyük paketli çay var. Büyük pakette çay mı vardır? Ben bilemiyorum. Dur bakayım. Şoko. Ha bunun İngilizcesi Şoko Pearl'ın e, şey şeyle yazılmış hali. Bu bunu bunun şeyden mi getirmiş acaba kutsal topraklardan mı getirmiş? Kutsal topraklara mı gitti ki? Gidiyor ses Her dönem gidiyor, her Allah herhalde gidiyordur. İnşallah ya. Bunu hiç açmasak ben bir yere göndersem. <gülüyor> <gülüyor> Ben dedim eğer ben, ben kabul etmezsem senin olur hemen Aa, göz koyma. Yani <gülüyor> paketlenme açısından güzel, Zesari'ye buradan teşekkürlerimizi sunuyoruz. <gülüyor> Sen değil ben sunuyorum. Sen sunuyorsun da bana denk geldi işte evet. Allah rahmeti. Sen, senin işin burada bitti hocam. Hadi ya. Tam en güzel yerinde iş biter mi? <gülüyor> güzel güzel sarmış. Hakikaten ben her zaman ya. sevdiğim bir şey bu da. 50 şey konuşuyor kitap. Güzel. Aile reisi olarak peygamber efendimiz güzel, kitap. Ha benim bir tiyatro sahne vardı? Aile reisi, ben, hanım, çocuklar dans ediyoruz. <gülüyor> tiyatro vardı? Öyle bir şey canlandırmıştım da. Ona, ona binayen herhalde. Böyle bir kitap gönderme haceti duymuş. Çok, çok teşekkür ediyorum Se değerli Zezsar'ı. Semerkant yayınlarından çıkan Abdullah Kara, Hilal Kara. Ha, karı koca herhalde bunlar abla kardeş dolanışlar <gülüyor> ama genelde karalar şeydir. Karı kocadır. Yani karı koca olması muhtemel çünkü evet. adamın ismi Üste ise karı kocadır. <gülüyor> ne, güzel, ne güzel. Şimdi adam bir adım önde yersin. Hocam yavaş. Ben gördüm malzemeyi ben gördüm. Cebine bir şeyler attın gibi geldi. Yok, yani. yok, yok, yok. Olmaz. Bizde olmaz. Biz sadece paket açmadık olmaz. Şunu da açalım isterseniz. <gülüyor> açalım mı? Aç bakalım. Hadi bunun Böyle. ayrı bir açılış biçimi var bu çok nazik açma dediğimiz, nazik açma dediğimiz bir tarzı Ay var bunun. Evet bunu şöyle hemen kenarından ucundan doğru kaldırdığımızda burada belastik madde vardı ama üzerine yapışmış. E, bu ne? Çeyiz takımı bu ne var? <gülüyor> Parfüm mü? Aa. Deodorant ne bu? Sultan. Sultan. Olup. Tamam tamam boş ver. Bu koku mu hocam ben? Bakacağız koku gibi duruyor. Esans gibi duruyor değil mi? Esanslı hocam. Reytaj. Bu ya. ki. Bunun tıslaması var mı acaba? Piscince. Bu esansların olmaz genelde, değil mi? Kullanım cihazı şey. Sürülür genelde esansların. Nerede süreceğim bunu? <gülüyor> Herhalde böyle şey mermer taşı gibi üstüne almış gibi. Gerçekten güzel bir icat. Aa, Meraplar zaten <gülüyor> esanslı. Ince. Yani. Için gerçekten bunu içine koyuyoruz aynı. Ee? Çok güzel çok verimli Şu kitabı da bakalım isterseniz. Kitap mı o da? Güzel bir, ben kitabı kemiyeceğim. Hocam ya, e Bunu hiç açmayalım. Eleman size. sayısını baştan öğrenseydim de azaldı gibi ya. Sayı mı? Ha. Yo yo yo, yo. aynı, aynı, aynı, aynı, aynı, ne çıktıysa olur. <gülüyor> Biz sana... de bizim kargo içinden ne çıktıysa odur, bizim sloganımız odur zaten. Ben sana yorgan aldım, o senin olsun da bunlar benim. <gülüyor> yani. Tamam benim tamam tamam. şeyi <gülüyor> Gerçekten Zeynep sarıya buradan teşekkürlerimizi sunarak da şunu dağlamak. Sen için değil, var. ben sunuyorum. Sen baler geldi, ben de sonuçta yiyeceğim yani. Ne, ne yiyeceğim? Bu Esanstan Arap... birazcık veririm sana. <gülüyor> çikolatadan da çikolatadan da veririm. Şunu bakalım. Kitaptan Bu... bir bölüm okumanın hürsiyem veririm. Daha ne istiyorsun ya? Her şeyi paylaştık işte. Allah razı olsun gerçekten <gülüyor> horay geçti çok fora geçti. Bunun bunun açılış biçimi çok farklıdır. Hadi bakalım. bu. tabii bu e, paketlerin üzerindeki özellikle fiyong dediğimiz bağlama çeşitinde aşmak her baba yedim harcı değildir. Hiç benim de harcım değil. Bunun kursu son haftalarda veriyordu hafta galiba. Buna hiç gidemedim ama Gözme gücüyle falan Aaa <gülüyor> bu, bu çok önemli Bak, Çünkü çok bir şey yapmadan bunu İçinde ne olur diyeceğiniz bir fikrimiz var mı? O da önemli çünkü Ya Duruş kitap da Çıkış ne olacak ben Hı, Göbeğin güzel. üstünde tutun da Bismillahirrahmanirrahim ben, şey gibi duruyor, Ama yok Arapça kitap Arapça analizim. kitap gibi duruyor Evet şu, Çok tatlı bir şey gibi duruyor Şunu tutmadan alabilirsem Şöyle ucundan isterseniz tutun Mustafa Bey Poşetin kendisinden poşetleri de yerden yardım poşet. Yardımsız Allah yapamıyorum. Yardımsız ben bu derse hiç gitmem. Yardımsız dediğiniz ben yani zorlamayayım dedim şartlara ama elli de bana açtıracaksınız her şeyi. Göstüm. Evet burada. Evet. evet bizim Buyurun, bizim, siz, bizim siz e, söyleyin bunu. İnşallah umudumuz olan. <gülüyor> evet. Evet. evet, evet, evet. Kağıdın sesini alıyor mu? Alır alır. Alır alır, defa Evet, Bu ama yok, yok bir dakika tam olarak. Ve şey, kutsal ayır, kitabımız. Ve kitabı kebiri kainat. Evet. Hemen Yasin Suresi çıktı, bahtınıza. Abdesti misiniz? Abdestsiz yere basmam ben. Vay canına, tebrik ediyorum seni. Abdestsiz yere basmam dediğim. Yani yer abdestsiz olmayacak. <gülüyor> ben abdestsiz olsam bile yer abdestsiz olmayacak. Öyle, yere, abdestsiz yere basmam. Bugün siz abdestli misiniz peki? ben abdestliyim yer abdestsiz. Sizin <gülüyor> yerinizi gerçekten tasvir... tasvir <gülüyor> o, konu, o konuya girmemenizi <gülüyor> iptal etmişsiniz mi hocam? Güzel bir Kur'an. Ee, Arkadaşlar Allah'a beden razı olsun. Bana geldi bu. Size geldi de sanki ben de alabilirim gibi yani. <gülüyor> çok bir şey değil yani. Ben <gülüyor> Benim bu. Böyle bir şey varsa gerçekten bunu nereden aldığını bilmiyorum ama... ...çok hoş bir talik yazısı yazılmış. Ben yaz kursuna da gittim ben. Tarihçisiniz gerçi o anlamda. Yani o anlamda evet. Namely, yani oradan dolayı doğru bir şey söyleyeceğim diye korkuyorum hani. İsmi değilik bunun adı. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'lazi halak's ve'l arde ve ceale'z zulumati ve'n nuru. U summe'llezine keferu ibra bihim ibra bihim. Keferu ib İberbihim, İberbihim, Elifle, bihim. Yok hocam birab Elif. Elif'in üzerindeki cezim ne oldu baba? Tamam birab bihim bir diye okuduk onu zaten biz. Kayıtlara dinlersiniz. Birab bihim hmm. diye okuduk ama Elif'in ya üzerindeki adilun. Anlamını söyleyin hocam. Elhamdülillahillezi. <gülüyor> e, Allah'a şükürler olsun. Ki elhamdülillahilzi. Kalaqas semavati vel ardi. Gökleri <gülüyor> ve <gülüyor> yeri yaratan. Ve ceala. Ve ne olabilir? E, oluşturmak, yapmak Gerçekten mi? Arapça Gerçekten mi? Devam et Ve zulümati Karanlıklar Zulümat -zul. Zulüm, karanlıklar demek zulümati e, Karanlıklar mi? ve nur Ayrınlıkları Karanlıkları Var. ve ayrınlıkları Yer yüzüne ve yaratan Sümme asla Sümme e, sünme Sümme asla değil mi? Sümme haşa demez miyiz? E, Sümme haşa ama o simmeyle benzerdir ya Simmellezine işte, Keferu Hayır canım bunun şeyi vardı şimdi bakarız anlamına ya Ne tamam. suresiymiş bu Suretül En'an Birinci ayet Bakar Hı. mısınız ham gökleri ve yeri yaratan Karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah'a mahsustur Böyleyken inkar edenler Başka şeyleri Rablerine Denk tutuyorlar ...çünkü burada tefsir de girmeyelim... ...bizim ben böyle paket açma kursumuz olduğu gibi... ...bunlar şeyler... Hiç girdiniz nereden... mi tefsir kurslarına falan? Tefsir dinlediğim var, dinlemişliğim var... ...dinlemişliğim var. var. Yapmışlığım yok diyorsunuz. Yok da ilk ders olarak başlayacağız bugün... <gülüyor> ...sizin e, FM'den geldi inşallah. Ben <gülüyor> başlarsam size, zaten... Size ayrı bir program verelim hocam... ...o programda yapın yapacağınızı. Olur. Ama biz sesli mesaj özel bölümümüzü bitirelim. İyi olur çünkü... Aa... E... Ç çek çikolatalar bizi bekliyor. Beni bekliyor. Beni sizi bekliyor. Hadi bakalım. Ben ne verirsem onu. Ama ben buradan söylemek istiyorum. Kur'an'dan varsa arkadaştan isteyebiliriz. Bir de o kokudan. <gülüyor> İnsan bu kadar yüzsüz olur ya. Bu kadar <gülüyor> yüzsüz olur. Değil de. Yani Allah selamet versin diyelim yani. Allah razı olsun ebeden. Evet. teşekkür ederiz teşekkür ben size çok teşekkür ediyorum bu riski göze alarak <gülüyor> paketi açmaya yeltendiğiniz için teşekkür ediyorum ama asıl teşekkür tabii ki sevgili Sarı'ya çok çok teşekkür ediyorum bu anlamlı değerli ve lezzetli hediyeler için çok teşekkür ediyorum eksik olmasın Nedir? bunları böylece ilan ettik artık sitedeki tüm değerli üyeler de talep etsinler Zesarı herkese göndermek zorunda kalsın. Bir hayır kurumu olarak Zesarı'dan vakıf kurmasını, vakıftan da yani insanlara bu şekilde şeyler dağıtmasını buradan talep ediyoruz yani. İlk eleman zaten ilk evet, evet. istek sizden geldi. Evet, benden geldi, benden geldi. Hayırlısı olsun diyorum ya. İyi olan kazansın. Efendim çok çok teşekkür ediyoruz epey bir keyifli girdik programa sesli mesaj özel bölümümüze böyle biraz mahçuk bir vaziyette getiriyoruz dinlemekte eser DJ Kevi Sabah'ın La Kahena talimünden İmdinaru Boyla müzik içerik Elim ve boyan. Ellem de boylam www.mbirgin.com Mart dizinin bitti. TRT tarafından Sesli www.mbirgin.com Enlem ve boylam